رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يطروا بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات عن قوم لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem tefekkeru fî âlâ illâhi ve sadaka Yunus suresinin 101. ayeti kerimesinde kaldık. Buradan devam ediyoruz. Muhtemelen bugün bu dersimizde Yunus suresini bitirmiş oluruz. Rabbimiz kulin zurû Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, unzuru bakın, buradaki anlatılan hususlar, küffar alemin, inançsız insanların yerlerde göklerde kainatta gördükleri görecekleri bütün Allah'ın yarattığı incelikler ve kainatı ayakta tutması, Onlara fayda vermiyor, ibret almıyorlar. Kulün zuru, bakın, mağda fise mawat, hangi şey var fise göklerde? Val ardi yerde, neler var göklerdeki oluşan bulutlar? O bulutların içerisinde üç katman, üç işte biri gri renkte, biri siyah, biri bembeyaz. O gri olanlardan yağmur geliyor. Diğerlerinden gelmiyor. Mevla onları elek gibi yapmış. Onların arasından denizleri dolduracak kadar yağmurlar iniyor. Orada nasıl duruyor? Mevla Celle Celalı, bakın göklere. Göklerde neler yaptım? Neler oluyor? Bunlar kendi kendine mi oluyor? Fil ardi vel ardi, yeryüzüne bakın. Allah sadece burada su ve çamur. Toprak yaratmamış. Birçok insanlara lazım olan madenler yaratmış. O madenler hep birbirlerle uyum içerisinde. Bakın diyor Allah, bir görün bunları Allah Celle Celaluhu nasıl yaratmış. Sonuç Ve ma tuğni l-âyâtu ve Ve ma tuğni fayda vermez. El-âyât Allah'ın yarattığı bunca... O yeryüzünde debenenen canlılar, gökten inen yağmurlar, o yağmurların efendim inmesiyle kuru toprakların neş, neş, neş ma bulması, kuru dalların üstlerindeki şeftalilerin, kayısıların, kirazların olması, bunlar kendi kendine olacak şeyler mi? Fayda vermez ve nözur korkutmak, ya bu Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Eğer ona kul olmazsak ahiret gider cehennem olur an kavmin la yu'minun İman etmeyen kavimler onlara bir fayda sağlamaz diyor Allah Allah Celle Celaluhu <gülüyor> hayvanları mükellef tutmamış Çünkü onlara düşünme kabiliyetini vermemiş Akıl var İnsanla hayvanlar arasındaki fark düşünmedir Hayvanlarda akıl var Hangi ot faydalı, hangisi e, zararlı, akşam olunca evinin yolunu, ahır yolunu bile bulur. Yani sahibini tanır. Yani yaratılış e, gayesi neyse ona göre hareket ediyor. Fakat düşünmüyor. bir içip hayat sürüyor. İnsanın farkı bu. Yaratıcısını düşünecek. Niçin yaratıldığını düşünecek. İnsanın farkı bu. Diğerleri gibi iyi biçip hayat sürmek değil. O işin bir boyutu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tefekkeru fi ala illahi ve la tefekkeru fillah. Allah'ın yarattığı kainattaki bütün mevcudatı düşünün. Ancak Allah'ın zatını düşünmeyin. Zat-ı Fakir Sübhaniye bizim aklımızla anlaşılacak değildir. Aklımız Allah'a iman içindir. Ellezine ümine bil gâib. Onlar görmediklerine inanırlar. Allah Celle Celaluhu'nu görmedik, inanırız. Melekleri görmedik, inanırız. Nasıl? Nasıllık madde içindir, maddeyi yaratandır Allah Bizim Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarını düşüneceğiz Yerler, gökler, kainat, mevcudat Allah'ın zatı düşürülmez وَلَا تَفَكِّرُ فِي اللّٰهِ Allah'ın zatını, zatı hakkında tefekkür etmeyiniz fi كُلِّ şeyin لَهُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٍ her şeyde ona ait bir ayet bir işaret vardır. Onun bir olduğuna delalet eder. Nereden misal bulursan Allah'ın varlığını birliğini bulursun. Akli selim olursa tabii. 102. ayet-i kerime. Fehell yantazirun? Onlar beklemiyorlar İlla misle eyyamillazina halu min qablhim. Evvelki kavimlerin Günah, isyan, tuğyan ettikleri halde Allah'ın azabını, gazabını bekliyorlardı. İnsanların özünde böyle bir yapı var. Yani e, bu ayeti kerime kafirlerin özünü tanıtıyor. Anlamakta insan zorlanıyor. İman süzgeciyle bakınca küffar-ı alem illa böyle bir e, bela, felaket, dünyayı yok etmek... Yani bir bela arıyor. Ayetin ifadesinde de budur. Dünyada hep kargaşayı çıkartanlar ve dünyadaki kargaşaların baş müsebbipleri de hep kendileri olmuştur. 19 Haçlı Savaşı'na bakın hep çıkartanlar küffarı alem olmuştur. Yani yakın tarihteki savaşlara baktığımız zaman hep Orta Doğu'yu karıştıranlar küffarı alem olmuştur. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Tarih böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'de. Ee, Uhud'da onlar saldırıyorlar. Bedir'de onlar saldırıyorlar. Hendek Savaşı, Hendek kazılıyor. Onlar saldırıyorlar. Böyle. Fehel yantazirûn. Onlar beklemezler. İlla misli eyyâmin lezine halev min kablihim. O kimseler ki... Yani... Ee, evvelki kavimlerin bekledikleri gibi Allah'ın kendilerine gönderecekleri bir azabı bekliyorlar. Qul söyley Habib, fantažir bekleyin, inni maqom min Ben de sizinle beraber bekliyorum. Yani bekleyin, Akıbet ne olacak? Siz nasıl Allah'ın gazabı cehenneme, Allah'ın vaad ettiği de cennet, iman ehlin'e nasıl terettüp edecek? Bunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde bu konu işlenir. Fetina bima تَعِدُنَا in كُنْتَ مِنَ Ey Nuh, eğer sen doğru söylüyorsan Allah'ın vaad ettiği azap bize gelsin. Ebu Cehil'in meşhur Kabe'nin örtüsüne yapışarak Allah'ım, eğer Muhammed hak ise beni helak eyle diyor. Eğer ben hak isem onu helak eyle diyor. Yani hiç hidayet duası yapmıyor yani. Nereden tuttursa illa sonunda bir azap var, helak var yani. Ya bu işin bir sulh tarafını, kurtuluş tarafını yanlışsam, mesela benim yaptığım dua Allah'ım hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmayı nasip et. Yani hakkı hak görebilmek, bir şey haktır ben göremiyorum, Allah'ım bunu hak görmeyi nasip et. Bir şey batıldır, gözümüzde bir feraset perdesi kapanmıştır, Allah'ım batılı görmeyi de nasip et ondan da uzaklaşmayı, batılı batıl bilip ondan da uzaklaşmayı nasip et. Şimdi adam ne olursa olsun ben doğruyum diyor işte e, e, başlangıç itibariyle söylüyorum. E, Ebu'l-Hakem dediğimiz bir de Ömer yani Hazreti Ömer'i kastediyorum. E, bunlar başlangıçta biri Ebu Cehil idi e, öbürü de Hazreti Ömer oldu. Peki Hazreti Ömer niye oldu da öbürü e, halbuki Ebu Cehil dediğimiz Ebu'l-Hakem yani hüküm sahibi akıllı dirayetli Mekke'nin idarecisiydi. Bu ne oldu da efendim kafir olarak kaldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan doğruları duyduğu halde asla kendi batılından vazgeçmedi. Taviz vermedi. Ona Möyre bir Şube dediğimiz o azılı bir kafir dedi ki ya bu Allah'ın kitabı değil mi? Ya yani bir insanın bunları söylemesi mümkün değil. Evet doğru dedi. Bu peygamber değil mi? Peygamber dedi. E o zaman e, olmaz dedi. Dediği işimize gelmiyor. Yani bilmediği için değil. Hazreti Ömer ise... Düşünüyor ha, bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi buyrukları doğru Ha, o zaman diyor ki bu hak o zaman niye inat edelim diyor Hazreti Ömer oluyor bütün insanlar böyledir kendi batılında ısrar eder Israr edip cehenneme gider, kimisi de doğruyu bulmaya çalışır, ha bu doğru ya, niye inat edeyim ben Allah'ın yaratılmış bir canlısıyım, yerlerin göklerin sahibi Allah'tır, bir fabrika bile kendi kendine olmaz, ışıklar makineler olmaz, bu Allah'ın yarattığı kainataki ışıklar güneşlülü vesaire, bu kadar makineler toprak efendim şeftaliye kayısıya dönüyor, bunları çiftçiler yapmıyor, yani sen toprağa buğday ekmekle o buğday efendim toprağın içerisinde kendi kendine çıkmıyor, onu Allah yapıyor. İnsan inat edini, inadını bırakırsa işi çözüyor. İşte küffarı alemi Allah bize böyle tanıtıyor. Onlar inat ederler diyor. İnatlarından vazgeçmedikleri gibi kendi inatlarında öyle ısrar ediyorlar ki gelsin azap bakalım sonucu bir görelim. E görünce cehenneme gideceksin. O olsun diyor. Cehenneme gitsem bile ben batıldan vazgeçmem diyor yani. فَاَتِنَا بِمَا تَعِيُّنْ ve مِنَا الصَّادِقِينَ bile azap Habibim. Onlar azabı senden acele isterler. Hac suresinde sule Hac 47. Allah Allah vaadini bozmayacak. Yani bu gelecek. Ama niye acele ediyorsun ya? Niye? Böyle bir yapı. Küffarı alem. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi bu. Kainatın bütün inceliklerini bize tanıyor. Gökleri, yeri, insanı, kafiri, Müslümanı, münafığı. Şimdi kafirin özündeki ne düşündüğünü biz nereden bileceğiz? Kafirin kalbindeki ince düşünceleri. Biz bilemeyiz ki. Adam da söylemiyor bize. Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Kâle Resûlullah sallallahu tâne aleyhi ve sellem, selullâhe azze ve celle min Allah'ın lütfundan isteyiniz. Fe innallâhe azze ve celle yuhibbu en yüsel, Allah istenilmesini sever. Allah'ım sağlık ver, sıhhat ver, nimet ver. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı yolunda kullanmaya muvaffak eyle. Zalim, hain, facirlerin, kötülerin, tasallutlarından, şeytanın musallatından muhafaza eyle. Son nefesi iman, dünyada selamet, ahirette cennet nasip et. Allah'tan isteyin fe innallaha azze ve celle en güzel. ve aftarul ibadat, intizarul fereç. İbadetlerin en güzeli diyor, musibet anında bir çıkışı beklemektir. Yani acele veyahut da öfkeyle kalkan zararla oturur. Biraz sakin ol. Yani ateş harladığında hemen müdahale yakın, sıkıntı biraz etrafını çevirirsin, onu ateşi söndürmeye çalışırsın. İçine dalarsan seni de yakar. Onun için mesela aile içerisindeki kargaşa oldu hemen o kargaşada nefis ve şeytan harlamışken biraz zaman en büyük ilaçtı biraz sakinleşsin rüzgar bir dinsin bakalım ondan sonra işi müdahale etmek lazım bazı şeylere acil gittiğiniz zaman bu durumda o ateş seni de yakar dikkat etmek lazım biraz zaman en büyük ilaçtır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyurdu? "Eftalü'l ibade, ibadetin en faziletlisi de nedir? İntizalü felec." diyor. Başa gelen musibetin açıkla açıklılmasını yani e, onun e, giderilmesini beklemektir diyor. Dua edersin. Rabbim Celle Celalü bu sıkıntıdan e, sabreden derviş muradına ermiştir sabır. Bu birçok şeyde inna Allaha me'as sabirin Allah Sabredenlerle beraberim diyor Allahu Teala. Ben beraberim dediği kul. O kulun sırtı yere gelir mi? Sabır ne olur? Musibete olur. 103. ayet. Sümmen uneccîr rusulenâ Şimdi onlar azap bekliyorlardı ya. Rabbimiz de buyurdu ki kurtarırız rusulenâ peygamberlerimizi. Ha madem siz bela bekliyorsunuz biz bela beklemiyoruz. Utlubullâhi'l afiyet, dünya ve Dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk. Son nefeste iman ahirette de Rabbim cennetini, cemalini nasip eylesin. Adam gelsin bela diyor. Dünyayı yıkmaya çalışıyor. Bütün programı bu. Nükleer bilmem başlıklar. Dünyayı nasıl yıkarız, nasıl yok ederiz? Yani tamam dünyayı yok ettin de ölen Müslüman olursa cennete gidecek. E sen ölürsen cehenneme gideceksin. Birkaç gün dünyada bari e, yaşa da efendim erken cehenneme gitmemiş olursun. Sümme nü neccî rusûlenâ vellezîne Sonra biz iman edenleri, peygamberleri ve iman edenleri kurtarırız. Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap geldiğinde Mevla, Ey Lut sen kavmini al buradan çık. Salih Aleyhisselam, Ey Salih ümmetini al buradan çık. Ey allah öyle bir kasırgalar gönderdi ki, Salih Aleyhisselam kurtuldu. Ey Nuh Aleyhisselam sen de gemi yap. Mevla, gemi yaptı Mevla'nın Celle celalın emriyle. Gemi dört yıl içerisinde allah Alem bittikten sonra Mevla, Celle Celaluhu dünya sulara gark olduğu dağların tepesine çıktı sular e Ne oldu azabı peşin bekledin geldi e gelince de gördüğün göreceğin hepsi bitti Biz peygamberleri ve iman edenleri kurtarırız Kezalike hakkan aleyna nuncil müminin bizim üzerimize haktır İman ehlini kurtaracağız Rabbim darda zorda olan iman ehline selametler hepimize nasip eylesin İnallaha azze ve cel ketebe kitaben bi yedi eli mevla kendi mevla talebe mecbur değil ama kendisine mevla celle celaluhu e, kudretiyle kablen yakhluq as-semawati vel ard yerleri gökleri yaratmadan kendine hükmetti. Fevadahu tahta arşihî fi rahmetî sabaqat ghadabî. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani Allah'ın rahmeti gazabından çoktur. Allah ...rahmetiyle muamele... ...en büyük göstergesi nedir? Kul aynı gün içerisinde bile... E, ...yüzlerce yanlış hata... ...Allah'ın gazabını celbedecek edecek yaptığı halde... ...Mevla rahmetiyle muamele ediyor. Bir insan bir insana bir yanlış yapsa... ...hemen adam siliyor. Allah Celle Celaluhu yüz yıl kendisine isyan edeni silmiyor. Müsaade ediyor, yedirip bitiriyor, hayat veriyor. Hayat veriyor, rahmetiyle muamele ediyor. Evet... Onun için İbrahim Aleyhisselam'a bir misafir geldi. O oh, Hal-İbrahim mübarek yedirip içirirdi. O oh, büyük bir yemekhane aşevi yapmış mübarek. Gelenlere geçenlere yedirip içirirdi. Fakir, yani ikram edecek kimse bulamayınca çıkardı toplardı milleti getirirdi. İkram ederdi. Tut'u mutta'am ikram edin diyor Resulullah Efendimiz. Bir defasında bir zimbi geldi. Yani inançsız bir e, kafir birisi. Geldi, dedi sen hangi dindesin işte farklı bir şey söyledi. Dedi sen nasıl dedi inançsız bir adamsın dedi, inansız adamlara benim dedi, yedirecek bir şeyim yok. Sonra ona öyle bir tavır yaptı gitti. mevla Teala ve Tegadesi Hazretleri, ya İbrahim benim mülkümde 40-50 yıldır onu yedirip içiriyorum. Ben onu tardetmedim, senin kapına bir defa geldi, niye kovdun onu yedir. Onun için yani insani boyutta biz birbirimize inancını sormadan yardımcı oluruz. Mazlumun, mağdurun şey dini sorulmaz. Ama zekat hususunda bir ibadet türünden bir şey yapacaksa zekat kafire verilmez. Fitre de verilmez. Onun dışında mesela bağış yapılabilir. Kurban eti de verilebilir gayrimüslim birine. Mağdur ve zor durumdaysa. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz ben onu 50 yıldır mülkümde yedirip içiriyorum. Senin kapına bir defa geldi hemen gitti. Dedi ki Rabbim Celle Celaluhu beni itap etti. Efendim mülkümde yedirip içiriyorum 50 yıldır kovmadım da sen niye hemen onu kapından çevirdin? Dedi Rabbin mi söyledi? Evet dedi. Rabbim yani benden dolayı seni mi ikaz etti? Evet dedi. Sonsuz kudret sahibi olan Rabbime dedi. Ben de iman ettim dedi. Demek iman edecekmiş. Efendime Müslüman oldu. Evet. Şimdi onun için iyilik acayip bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki iyilik yapın. İyilik eğer... Ehlini bulduysanız siz iyilik ehlisiniz, ehlini buldunuz. İyilik yapın. Eğer iyilik ehlini bulamadıysanız siz iyilik ehlisiniz. Karşındaki efendi ankörlük yaptı. Kendisi bilir. Ama sen iyilik ehlisin. İyilikten geri durma. Ebu Katade'den Efendimiz Aleyhisselam, كُنَّمَا Sallallahu Aleyhi ve يَوْمَنْ فَا مُرْرَّ Bir cenaze. Bir cenaze geldi. Resulullah Efendimiz müsterih. اَوْ مُسْتَرَاحٌ bu şekilde buyurdu kulle Ya Resulallah. ma müsterih yani müsterih ne demek ya Resulallah müstarih nedir? El abdus salih yastarihu min nasbi ve hemmiha ila rahmetillah. Salih bir kul, iyi bir Müslüman dünyanın kederinden, tasasından efendim, dünyanın hepsi öyle nefes almak ayrı bir sıkıntı, yemek yemek ayrı bir sıkıntı. Yemek yiyorsun, hazimle uğraşıyorsun. Vesaire. Yani dünyadaki her türlü meşakkat ve sıkıntı ama ahirette dediğimiz sonsuz bir nimet var. Ahirette güneş yok, ay yok, gece yok, gündüz yok. Orada rüzgar, yel, sel, deprem, kasırga nefes almakla uğraşmıyorsun. Böyle iç sakatatlar, atlar, sümkürük, tümkürük böyle bir şey yok. Ee, Rasulullah buydu ki iman ehli birisi dünyanın hemminden, kederinden, tasasından kurtulur. Ve Facil kötü ise, burası çok dikkatimi çekti. Kötü ise diyor, yeseriyumul ibad, hoşça ve devab diyor. Dünyadaki insanlar, ağaçlar ve bütün canlılar ondan kurtulur diyor. İman ehli ölünce gökteki kuşlar, denizdeki balıklar ona Allah'tan af isterler diyor. Kötü birisi, kafir birisi, efendim beynamaz birisi, inkar dairesi defterden kafirler ise efendim Allah'a sırtını dönmüş birisi ölünce Efendim dağlar taşlar Allah'a münacat ederler bu kötü adamdan kurtulduk diye. Bunların haberleri var. Sahih dedir bunlar rivayet edilir. Uzun uzun gider. Özet arz etmeye çalışıyoruz. 104. ayeti kerime. Kul ya yuhennas, ey insanoğlu. İn kuntum fî şekkim min dini Fela abudul lezine teabudune min dunillâh. Velâken a'budullâhellezî yetevefâkûm ve emr etti an olun müminlerin ey insanoğlu in kuntum fi şekkin min dini Allah buyuruyor eğer siz benim dinim kitabım Kur'an'dan Habibim'den dinimden şüphede iseniz fe la a'budullezine ta'budune min dunillah fe la a'budu fe la yani tapmam ellezine o kimselere ki ta'budune tapıyorsunuz min Allah'tan başka وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي Size hayat verip, burada يَتَوَفَّاكُمْ kelimesi vefat ettirecek demektir. Ona ben kulluk ederim. Bu şurada öyle bir e, hassas bir mana var ki, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kullarım ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz Allah'tan başkasına da tapmayın. Fala abdülle ne tabdülle Allah'tan başkasına taptıklarınıza tapmam. Walakin abdullahilleriye tevafakum. Sizin ruhunuzu alan Allah'a taparım. Şimdi Allah Celle Celaluhu kainatın sahibi Allah, burada bize bir hassas noktayı bildiriyor. Yani kullarım, siz kendiniz. Bazı tapınaklar edindiniz Nefsinizin yoluna gidiyorsunuz Kendi kafanıza göre yollar tutturuyorsunuz Bilmem kelimeler işte Medeniyet, uygarlık, çağdaşlık Ama dine uymuyor Yani Allah'ın emirlerine söylenenler Uymuyor Ben bu yolda giderim diyor peki O yolda gidersin de Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki Kullarım siz Allah'a tapın Çünkü Allah sizin Ruhunuzu alır Bu ne demektir? Bu şu demektir yani kullarım siz benim gökleri ben tutuyorum yeri ben tutuyorum sizin elinizi ayağınızı kalbinizin çalışmanızı vücudunuzdaki kanın deveranını ve kanınız kalbinizin pompalamasıyla karaciğerde karaciğere giren çıkan bir günde karaciğerin süzdüğü kan dört ton civarında giriyor çıkıyor her efendim işlem yapıldığında oksijeni alıyorsun oksijeni karaciğer e, alıyor Efendim onu e, Kana veriyor Ve o şekilde kan tazeleniyor Hücreler yenileniyor Ve hayat devam ediyor Bu kim yapıyor bunu Allah Şimdi burasını anladık Hayat devam ediyor bu, bu da Mevla talep buyuruyor ki sizin ruhunuzu ben alıyorum Yani eğer Sizin taptıklarınız Veya kendi kafanıza göre tutturduğunuz yollarda Bir güç bir kuvvet varsa Ömrünüzü devam ettirsin Bazı insanlar Kötü insanlar ne yapıyorlar milleti öldürüyor kendine kalp nakli yaptıranlar var mesela adam milleti öldürüyor çok zengin ama dünyanın en büyük gavuru 6-7 tane kalp nakli yaptırıyor ve o şekilde yaşayayım diyor fakat yine 107 yaşında falan ölüyor en sonunda ölümden kaçamıyor Allah Teala son noktayı söylüyor. Yani yaşarken kendinize göre bir tedbir alıyorsunuz ama ben öldürüyorum sizi. Ha, o zaman sizin taptıklarınız veya benim yolumu bırakıp da gittiğiniz o yollar boş. Orada bir şey çıkmaz. O zaman Allah'a tapacaksın. Sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır. O zaman ona kullu. Ve umirtu emrolundum en ekune minel müminin. Mümin olmakla Allah'a ibadet etmekle aklın gösterdiği ve vahyin açıkladığı şeylere inanan müminlerden olmamla emrolundum de. Biz de diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi bu işte. Kur'an-ı Kerim inanarak okunduğu zaman kişi bunu söylemiş oluyor. Ve umirtu en ekune minel mu'minin. Ben sonsuz kudret sahibi olan Allah'a iman etmekle emrolundum. Tevhid. Allah'ın varlığı birliği. Ona iman etmek. Bütün incelik burada zaten. Bir insan Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettikten sonra ona kulluk yapar. Onun bir dediğini iki yapmaz. Anında onu yerine getirir. Ama bakıyorsunuz. Adam Allah böyle emre diyor. E, fakat diyor zamanımız, çağımız, ortamımız, durumumuz vesaire. Allah'ın emrini bırakmayacağız. Fe la abudul ladine Ben sizin Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz kimselere tapmam. Kavliş, kavli şerifindeki e, e, buradan burada e, levhadaki bozuk yazılar silinmeden düzgün yazılar yazılamaz. Kaidesine bina Yani böyle bir kaide var. Şimdi bir levhada kötü yanlış yazılar var. İnsanoğlu Allah'tan başkasına tapmaya kalkışıyor. Onları bir sileceksin. O zaman doğrusunu yazacaksın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Bir fabrikanın bir sahibi vardır. Kendi kendine fabrika olmaz. Bu kainatında Mevla yaratmış sahibi. Ne istiyorsa onu yapacağız. Yapacağız ki kurtaracağız bu işi. İşte levhadaki bozuk yazıları sileceğiz. Yani bozuk düşünceler, bozuk itikatlar. Allah'tan gayrısını kutsamalar, yüceltmeler ona saygı ve hürmet. Biz sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu'na tapar, ona efendim emrini boyun eğer, ona imtisal ederiz. O yolda bizi sevk eden iradeye boyun eğeriz. Onun dışına yok efendim Allah'ı bırak benim dediğimi yap. Baba da olsa Allahu Teala Tevbe Suresi'nde bunlarla ilgili uzun uzun izahatlar yapıldı. Biz Allah'a taparız ve onun yolunda gideriz. Sonuç 105. ayet ve ve akim vecihe'l-din Bütün batıllardan, meyleden hakka yönelen İslam'a yönünü, yüzünü çevir. Akim doğrult Yönel veceheke yüzünü liddin din, din hanife hanif olduğu halde yani bütün batıllardan hakka dön. Ve lâ tekûnenne sakın olma minel müşrikin Allah'a ortak koşan. Bu neye benzer? Yüz yıllık bir fabrika var. O fabrikada bin kişi çalışıyor. İki ay evvel birisi alınmış. O işçi geliyor direkt patronun kapısına tangur tungur vuruyor. Diyor ki buranın gelirine giderine bana sormadan burada bir iş yapamazsın. Efendim sen de kim oluyorsun? Burada kurallar koyuyorsun. Ben buranın adamıyım. Ben buradayım. Fabrika sahibi patron der ki orada kim bu adam böyle bağırıp çağıran ya? Haddini bilmeyen adam. Bunu verin maaşını neyse artık işlemini yapın. Çıkışını verin der. Haddini bilmiyor. Şimdi insanoğlu Adem Aleyhisselam'dan beri her dünyaya yakmasan Allah da kim oluyor? Haşa, haşa. O nasıl efendim bunu haram eder, bu nasıl helal eder? O ne karışır bana? Ben istediğimi yaparım. Ben hürüm, ben özgürüm. Bana kimse karışamaz. Ama gökleri o tutuyor, yeri o tutuyor. Yani rüzgarları o ayarlıyor. Havadaki oksijen oranı yüzde 21. Fazla olsa nefes alamıyorsun, az olsa bunu kim ayarlıyor? Allah ayarlıyor. Senin vücudundaki al yuvar, ak yuvar dediğimiz bunları vücut dengesini sağlayan kim? Yani Allah ayarlıyor. Yani zeka dediğimiz insanın aklındaki efendim kafatasıyla zeka arasında sıvılar var O sıvı ham maddeler efendim oraya iletişimler gidiyor ve zekanın aklın çalışması sağlanıyor Yani göz direkt efendim beyne bağlı değil arada boşluk var e Gözdeki o boşluk oraya sinyal gönderiyor Akıl onu algılıyor vesaire bunları kim yapıyor aklın mı yapıyor Aklın nerede olduğunu bilmiyorsun ki Allah yapıyor. Allah Celle Celal bu mekanizmalar bunlar yaratmış. Annen mi yarattı? Yani bunu yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Ee, e o zaman Allah'ın mülkünde Allah'a ortak koşmayacak bir insan. Yani iki aylık bir işçi patrona meydan okumaya kalkışırsa adam çıkışını verir haklı olarak. Şimdi e biz Adem Aleyhisselam'dan beri gelen konan insanlar. Hani yanıp sönen ışığa benziyor. Yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü böyle gidiyor. Efendim her gelen efendi bana sormadan Allah niye bunu haram etti? Niye helal etti? E bize düşen buradaki görev konulan kurallara uymak. Ve enakim ve cehke. Mevla dön. Dini <gülüyor> hanifa bütün batıllardan Allah'a dön. Ve la tekunen olma minel müşrikin. <gülüyor> Allah'a ortak koşma. Allah'a kafa kaldırma. Allah'a itiraz etme. Allah'ın helalini helal, haramını haram de. Baş kaldırma. Ama her gelen dünyaya basar basmaz Evela insan Yasin-i Şerif'te İnsanoğlu görmüyor musun? Enna halaknahum min nutfe Biz seninle bir sudan yarattık ya Bir su Efendim babandaki ham madde Sonra anneye emanet ediliyor Anne de şekillendi şekilleniyor Annenin haberi yok Efendim bazen de ölüyor efendim tüh, evlat gitti diyor Bunu yapan kim? Allah Şekillendiriyor sonra ve Bir de bakarsın hasimun mubin diyor Allah Bana baş kaldırıyor Allah baş kaldırsın diye yaratmıyor bir adam kendi iş yerine işçiyi alırken bana itiraz etsin. Bana iyi efendim sıkıntı çıkartsın diye almıyor. İşi mi yapsın diye alıyor. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde de yapılacak iş boyun eğmektir. Yani yaratanı tanımaktır. Bu, bunlar helal tamam ya Rabbi. Bunlar haram tamam ya Rabbi. Bu yoksa leveneveleküm ve ve inseküm ve Evvel En takva olsanız mazade zalike benim mülkümde bir şey çoğalmaz, Allah'ın mülkünde bir şey çoğalmıyor. Aynı şeyler oluyor, otlar büyüyor, ceylanlar yiyor, ceylanı arslan yiyor, arslan ölüyor. Mesela böyle bir Mevla bir döngü yaratmış. Hiçbir şey değiştiği yok, insanoğlu efendim dünyada yiyor içiyor, sonra tekrar toprağa, her şey efendim. Efendim. Minha halak nakum ve fiha noydukum, minha nokuru Taraten okura, topraktan yarattık, tekrar toprağa döneceksiniz, tekrar oradan dirileceksiniz diyor. ya yani bir ot yeşeriyor, tekrar efendim çürüyor, tekrar efendim tohumunu bırakıyor, tekrar yeşeriyor. Allah böyle bir sistem yaratmış O zaman ne yapacağız? Vela tekonenle sakın olmayın, müşrikin bana ortak koşmayın diyor Allah. Ma kean İbrahim Yahudiyen vela Nasraniye bu. Ayeti kerime de çok dikkat çeken bir ayet. İbrahim aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan değildi. Yahudiler diyorlar ki İbrahim aleyhisselam Yahudiydi. Ya şimdi İbrahim aleyhisselam 5000 sene evvel yaşamış mesela. E Musa aleyhisselam buradan yani 4200 yıl evvel yaşamış. Yani şimdi bir insan yani 2010 yılında vefat eden birisi 2010 yılında 2015'te 2020'de dünyaya gelen birine 2020'de birine tabi olabilir mi? Yani 2010'da vefat etmiş 2020'deki doğan adama O ona tabi Ya Nasıl oluyor bu? İbrahim Aleyhisselam bin yıl evvel yaşamış Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'dan 3000 yıl evvel yaşamış Yani 3000 sene evvel yaşayan insan 3000 sene sonra gelen İsa Aleyhisselam'a Nasıl tabi oluyor? Yani kendisinden İbrahim Aleyhisselam'dan bin sene sonra efendim e, olan e, peygamber olan Musa Aleyhisselam'a nasıl tabi oluyor? Bu ayeti kerime Yahudiliğin ve Hristiyanlığın batıl olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunlar batıl. Şimdi bütün Yahudiler der ki İbrahim bizim peygamberimiz. Efendim e, Hristiyanlar da İbrahim bizim peygamberimiz der. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Yahudi değildi Ve nâ nasrani Hristiyan da değildi. Ve lakin kene hanifen Müslüman. O bütün batillardan meyil Müslüman idi. O mekân müşrikin müşrik de değildi. Demek ki Yahudilik ve Hristiyanlık müşrik. Yani bunlar efendim e, küfür üzerinde o yol cehenneme götürür. 106. ayet. Vəla teda o min dun illahim alayen faukə vəlay zurruk vəla teda. Tapma min duun illa Allah'tan başka ma la ve la Sana faydası da yok, zararı da yok O yolun sana ne faydası var, ne zararı var Yani bir zarar verebilir mi, bir fayda verebilir mi Kıyamet günü iki tane nurdan e, kürsü kurulacak Nurdan kürsü Resulullah Efendimiz mahşeri aydınlatacak Herkes efendim onun etrafına toplanmak isteyecek İman ehli toplanacak Mahşerdeki halk diyecek ki ya acaba hiç Müslüman yok mu ya? O kadar az kalacak. Kafirler o kadar çok, o kadar çok ki efendim e, alevler ve gürültülerden kurulmuş e, bir kürsü, oraya da şeytan çıkacak. Şeytan diyecek ki bütün millet orada. Müslümanlar iman ehli diyecek ya. herkes mi gavur olmuş ya? Bu nasıl bir şey dünyada? Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben bir peygamber gördüm. İki tane ümmeti var. Yüz binlerce insanlardan. Bir peygamber gördüm bir tane ümmeti var diyor. Bir peygamber de gördüm ki la yüccet vahid diyor. Hiç ümmeti yok. Bir kişi iman etmemiş diyor. Ya acayip bir şey. E o kadar millet efendi. O kadar millet eğer Allah'ın yolunda değilse o kadar millet. Şeytan diyecek ki ey insanlar Allah beni cehenneme attı. Ben cehenneme gidiyorum. Ben cehenneme gidiyorum. Efendim benim peşime gelenler de, efendim sizler oluyorsunuz. Haydi cehenneme. Oh seni gidi alçak kerif ne biçim laf söylüyorsun. Biz de bir şey söyleyeceğim diye geldik tep toplandık buraya. Şeytan net şunu söyleyecek. Ben size dünyada cenneti mi vaat ettim? Ben size cennete gidecek dedim mi? Yok. Şimdi İslam dairesinin dışındakiler şunu söyleyebilirler mi? Biz cennete gidebiliyoruz diyebilir mi? İçkiyle, kumarla, faizle, zinayla. İhanetle ahlaksızla adam öldürmekle eşkıyalıkla teröristikle, yani cennete gidiyoruz diyebilirler mi kimi kandırabilirsin sen ya herkes dünyada nereye gittiğini biliyor şeytan net olarak söylüyor ben size dünyada cennet mi vaat ettim millet bir şey diyemeyecek yazıklar olsun tamam yazıklar olsun da ben size cennet mi vaat ettim yok cehenneme gidiyoruz dedik pek peşime geldiniz cennete gidenlerin yolu belli vela o takmayın min ile Allah'tan başka ma yanifa okebel yadur ki fayda ve zarar vermeyenlere feyin felte Eğer böyle yaparsan Allah'tan Allah'ı bırakıp da kendi kafana göre bir yol tutturursan nefsinin yolunda şeytanın yolunda Allah'ın istemediği yolda gidersen feindeki iren o takdirde Minaz zalimin zalimlerden olursun... Efendim ya, yanlış ve yersiz bir iş yapmış Olacağından dolayı kendine yazık etmiş Ve Allah'ın emrini çiğnemiş Zayi etmiş olursun Yazık olur kendine yaparsın diyor yani Ve <gülüyor> ma Bir kötülük yapamazsın Velakin kâne enfüsehum yazımı tatlı canınızı yaparsınız Diyor Allah Allah Ne acayip ayetler Ve men adallu min men min dûnillah Ve men adallu min men yed'ûmi Allah'tan başkasına tapanlardan Daha dalalette kim olabilir daha sapık kim olabilir diyor. Men la yestecibu leh ila kıyamet. Kıyamet günü ona cevap veremeyecek. Ve hum an duayihim gafilun. Onlar o tapmalarından habersizdirler. Habersizdirler. Yani tapınılanların bir haberi yok. O Buda heykelleridir, şudur budur. Mesela haberi yok. Efendim evvelki dönemlerde lat menat uzza hubeller vardı vesaire. Gerçi Resulullahımız onların hepsini kaldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetin puta tapmayacak. Yani putperestlik dönemi bitti. Kıyamete kadar put e, puta tapma, heykele tapma diye bir şey yok. Olmayacak, yok hakikaten. Yani şu anda bütün küffarı aleme bile bakıyorsunuz. Yani adam bir puta tapma böyle bir şeyi yapmıyor. Onu çok ilkel görüyor, garip görüyor. Gerçi o Çin, Hindistan taraflarında yapan bazıları var ama istisnalar kaydı. Genel olarak baktığımızda, Böyle bir putçuluk görmüyoruz. Ancak dünyada iki tane yol var. Bir, arzu ve isteğini Allah'a tabi kılan o Müslüman oluyor. İki, arzu ve isteğini bulduğu bir yol, bir söz buluyor orada. ideoloji buluyor. Yani bir kelimeler bulunuyor. O kelimelerle efendim işte ben buyum diyor. Müslümanım desene yok diyor falan. Putperestlik böyle ortaya çıkıyor. Bir sözlerle, yollarla kendilerine göre ifadelerle Allah'ın emrini bırakıp böyle bir yol tutturulmuş oluyor. 107. ayete geldik ve in yemseske Allahu bi durr in fe la kashife lahu yemseske eğer dokunduracak olursa kesana Allahu Allah bi durr bir sıkıntı, bir hastalık, bir keder, bir tasa Allah senin başına bir şeyi mukadder kılmışsa Felaka şifle, onu kimse kaldıramaz, açamaz. Illahu ancak Allah'tır. Ve inyürd ki bir hayriin Allah bir hayır murad etti mi? Felâ raddeli fawdilihi. Allah'ın lutfunu da kimse çeviremez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bütün dünya insanları toplansalar, bir insana fayda vermek isteseler, Allah neyi mukadder kıldıysa, ancak o kadar fayda sağlayabilirler. Bütün dünya insanları toplansalar, bir insana zarar vermek isteseler, Allah ne kadar mukadder kıldıysa, o kadar zarar verebilirler. İşte ayet burada. Allah sana bir e, sıkıntı, mus, musibet de getirecek olursa, onu kimse kaldıramaz. Vain yuriz ki bir hayrın Allah sana bir hayır murad etti mi felara fadli fadlihi Allah'ın lutfunu bize çeviremez. Allah ile muamele eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, bedenimize sıhhat, yuvamıza huzur, çolumuzu çocuğumuzu yolunda ve zalimlerin, hainlerin, kötülerin tasallütünden, ve hepsi emniyet, emniyet, ile son nefeste iman cennetin nasip eylesin. Fadli yusibu bihi men yasha ibadihi. Allah kullarından dilediğine ulaştırır. O Rahim. Allah son derece merhamet sahibidir ve bağışlayıcıdır. Gafurdur. Günahları siler, yerine sevapları doldurur. Allah Allah. Ve la tec'al musibete nafii Dinine, Dinimize musibet verme. Ve la tec'alü dunya ekbere Hemmine, Ya Rabbi en büyük derdimizi dünya etme. Varsa yoksa dünya. Dünya için adam ne namaz kılıyor, ne zekat veriliyor. Ve la meblaga Yani Ya Rabbi, ilmimizin Ulaşıp kaldığı son noktada eyleme. Yani ilmimiz bir noktaya geliyor, daha da ilerlemiyor. Yani böyle eyleme ya Rabbim. Yani ilimde bol lütuflar, e, anlama kabiliyeti. Vela tusallit aleyna men la Bize merhamet etmeyenlere bize musallat etme ya Rabbim. Yine bu Efendimiz buyuruyor ki, "Men yuridillahi bi khairan yufaqihu fi din. Allah kime hayır murad ederse dinde fıkih sahibi. Yani helali haramı ayırabilecek kabiliyeti Allah nasip eder" diyor. İnna Allah qasme beynekum ahlakakum. Allah Celle Cellelül ahlakı aranızda taksim etti. Kemal qasme beynekum erzak rızık taksim etti gibi. E İnna Allah azze ve celiyatı dünya men yuhibu mümllah yuhib. Dünyayı sevdiğine sevdiğine Allah Sevdiğine sevmediğini Allah verir ama ve la yuti'u'd-din illa limen ahab. Dininiz sevdiğine verir. Kul Allah'ı sever, Allah kulunu sever. Faman Allahu din faqad ahabba. Kimde iman din varsa Allah'ın sevdiği kuludur. Ve ma asabakum min musibe fe'ma kesebet eydikum ve ya'fun kesir. Sizin ve ma asabakum min musibe başınıza ne musibet gelirse fe'ma kesebet eydikum ellerinizden yaptıklarınızdan gelir. Birçoğunuz da Allah vaz geçer. Hazreti Abbas avrete Kim din kardeşinin kusurunu, ayıbını örterse, setere Allahu avrete kıyamet. Kıyamet günü Allah onun ayıplarını örter. Ve men keşefe avrete ahi'l Müslüman kardeşinin e, ayıbını, kusurunu açarsa, keşefallahu avrete ve hatta yaftahu biha beyne beynti. Beyn Mevla da onun ayıplarını açar. Ve onu kendi dostlarının arasında rezilir, rüsvay eder diyor. Ma yeftahillallahül nasimi rahme. Allah kullarına bir rahmeti açacak olursa, falan mı mısik Onu kimse tutamaz. O mıyımsik? Kim mevla da rahmetini tuttuysa falan mursilil. Kimse onu gönderemez. Rabbim açtıklarla darlıklarla sıkıntılarla efendim imtihan etmesin. O havalazizül hakim Allah yücedir, hüküm sahibidir. 108. ayet. Oley ey ey insanoğlu. Ca'akumul hakmu rabbikum. Allah tarafından size hak geldi. Hemen ittediği kim hidayet yolunda giderse fe'inme yahdi Kendisi hidayet bulmuş cennete gitmiş olur. Kur'an'ın bir genel uslubu bu. Yani Mevla Taleh hidayeti bulanları efendim şöyledir böyledir mükafat vereceğim. Mevla Taleh ki, kim hidayet yolunu tutturursa o hidayettedir cennete gider. Ve mandalle... kim de dalalete saparsa peynama yضلü aleyhe kendi aleyhinedir adam bütün günahları isyanları yapıyor kendiniz bilirsiniz diyor Allah ama o aleyhinde yazılıyor ahirette karşısına çıkar adam Ramazan ayında orucunu tutmuyor e, tutmuyor sanki bir şey yapıyor e, sen kendin sonsuz aç kalacaksın açlıktan çıldıracak adam yemek yok susuzluktan çıldıracak su yok ben istediğimi yaparım ölünceye kadar yaparsın sonra sonra ne yapacaksın ve kim sapıtır zafeyinle mıydı dulaley? Kendisi nedir o dalaleti Ve mana aleküm bir vekil. Habibimdeki ben size bir vekil değilim. Benden size söylemez. Hidayet yoluna giden kendisi kurtulur. Hidayet yoluna gitmeyen kendisi kaybeder. Adam diyor ki özgürüm. Bana kimse karışamaz. Bana kimse dokunamaz. Ben istediğimi yaparım. Evet yaparsın zaten. Kur'an onu söylüyor. Yani istediğini yaparsın da mesela adam şimdi istediği gibi Allah'ın emirlerini çiğniyor ama bu sınırsız değil ki bunun bir sonu var ölüm öldükten sonra ne yapacaksın yani ya adam inkar ediyor ya inkarla çözülmez ki bunlar kabul etmiyorum demekle olmaz ki yani e, yaz geldikten sonra kış geliyor kabul etmiyorum ya kabul etmiyorsun da kış gelecek ve sonuç sureyi bitiriyoruz ve tebiya mayuha sonuç mevlatale kullarım ve tebiya mayuha ilek sana vah yolununa uy Allah sana bildirdiyse... Efendim gökleri yerleri tutan ve senin canını tutan Allah... Ne istiyor? Şunları yapacaksın... Namaz, oruç, zekat, ibadet, taat... Anne babana hürmet, saygı, dinine, vatanına kadar Hayırlı bir insan... Vettebi'a uy ma yuha ileyk... Sana vahyolunan... Allah'ın emrine uy vasbir... Sabret... Sabır üç kısımdır... Bir, ibadete sabır... İbadete devam edeceğiz... İki, hastalık musibete sabır... Onlara sabredeceğiz... Efendim Rabbimizden gelen onlar bizim günahlarımızı siler. Üçüncüsü haramlara sabır. Haramlara düşmeyeceğiz. İçki kumar yani haramlara sabır. Vasbir sabret. Hatta yahkum Allah. Allah hükmünü verinceye kadar. Ve ve hayrul hakimin. Hakimlerin hüküm verenlerin en hayırlısı. Sonsuz kudret sahibi verdiği hüküm yerli yerindedir. Vela yahrim ona Allah ve Rasulu Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığını efendim haram kılmazlar e ne oluyor itiraz ediyor itiraz etmeyeceğiz mevlacelcelan helalini helal haramını haram ve Rabbimiz Celle Celaluhunun son nefeste imanını nasip etmesi için gayret edeceğiz şu bir iki rivayet var arz edip dersimizi bitireceğiz ve surede bitmiş oluyor ela. Bu Efendimiz i bize Kur'an yeter diyenlere resul Efendimiz'in bir cevabı var burada. Ela inni utitül kitab ve misluhuma size Kur'an verildi ve Kur'anla beraber size hadisler yani Rabbim bana bildirdi ben de açıkladım. Ela yucikuruculun şebaan ala eriketi. öyle koltuğuna yaslanmış, karnı tok bir adam, kibir gurur dolu. Yakul, <gülüyor> "Aleykum bihadel Kur'an. Kur'an size yeter." Buna sadece Kur'an'a bakın. Fe mevecettun fihi min halalin fehalluhu. Oradaki helali buldunuz mu? Onu helal kılın. Fe mevecettun fihi min haramin oradaki haram feharrimuhu. Onu haram kılın. Ela layahul lekumul himarul ehli. Dikkat edin. Aslında mesela bir misal veriyor burada. E, Kur'an-ı Kerim'de eşek eti haramdır. Veyahutta efendim e, vahşi e, yabani eşeklerin etleri haramdır. Kur'an'da yok. Ela la yahlul himar ehli yani ehli e, eşeklerin etleri ise helal değil ve la kullu min es parçalayıcı hayvanlar aslanlar veyahut da efendim e, kartal mesela bu da e, Kur'an-ı Kerim'de yok. Bunlar da haramdır. Haramdır. E Kur'an-ı Kerim tamam Kur'an-ı Kerim'e bakacağız ama onu Resulullahımız açıklamış. Onun için sadece Kur'an bize yeter. Onlar sizi kandırmasın. Kur'an'ı ben size açıklıyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer peygamberi devre dışı bırakarsa, bırakırsan, o zaman peygambere yalancı demiş olur ki kişi, Allah muhafaza. Ba'di ve Havz-i kevserime gelinceye kadar benden sonra pek çok sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Hauzuma gelinceye kadar sabırlı olun buyurdu sevgili Peygamberimiz Aysatü Vesselam. Allah din yolunda, İslam yolunda, iman yolunda devam, sebat, son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abdu ve Resulü. diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Amin. Sühane. Rabbiyel aliyyil al vehhab. Elhamdülillahi ille zihedana lihaza. O ma kunna li Allah. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alahi ve sahbi ecmaîn. Eyher rahimin. Yunus suresi 10. sureyi de bitirmiş olduk. 11. cüz. Elhamdülillah e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. ilah ya Rabbi velalem Kur'an-ı Kerim'in e, kelamını anlamaya, yaşamaya, bunu anlatmaya çalışıyoruz. yara bir hakka bizi vasıl eyle. Yanlışlardan muhafaza eyle. Cümle, darda zorda olanlara selamet, huzur nasip eyle, dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluklar, son nefeste iman, cennetini, cemalini nasip eyle. İlahi Yarabbel Alemin, elimizi, ayağımızı gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan fıskı fücurlardan muhafaza eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne istediyse biz de aynı şeyleri istiyoruz. Bizlere ikram eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana neylerden sığındıysa biz de aynı şeylerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. La ilahe illa ente subhaneke indiküntü min az zalimin. Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla. Yarabbel Alemin bizleri günahlarımızı affeyle. Affolunmadık günahımızı bırakma. Cümlemizi cenn nefeste eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü muhammedan abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha Allah'a emanet olun. Euzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin arrahmanirrahim manik yevmiddin